Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ya Rabbil alemin Salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin Ve ila cemil enbiyayı vel mursalin Ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi ve ya Rabbil alemin Rabbimizin bize muamelesini anlamaya çalışıyorduk El-efalul husnai Allah'ın güzel fiillerini, güzel muamelesini anlamaya çalışıyorduk. Bütün muamelesi esmasından, el-esmaul husnasından, güzel isimlerinden tecelli ediyor çünkü. Kul Rabbinin kendisine olan muamelesini, güzelliğini, nimetini, ikramını görünce sadece imani artar, sadece hayranlığı artar. Eğer iman edememişsek, aşık olamamışsak, hayran olamamışsak, dolayısıyla kurban edemiyorsak, kurban olamıyorsak tanımadığımız içindir, anlamadığımız içindir. Onun yaptığı her muamele kulu için rahmettir, nimettir, aftır, magfirettir, rızadır, cennettir. Onun cemalidir, yakınlığıdır, dostluğudur, kurbiyettir. Mukarrabun olmaktır. Bütün muamelesi bunun içindir. Onun için Allah dünya hayatına bir günlük, yarım günlük hayat diyor. Bir günlük hayata tenezzül etmeyin dedi, gelin dedi. Allah'a firar edin dedi, cennete koşun dedi. Hayırda yarışın dedi. Yarışanlar bunun için yarışsın, cennet için yarışsın, Rabbine yakın olmak için, dost olmak için yarışsın dedi. Dünya malı için, dünya için, mevku için, makam için yarışmayın. Ebedi hayat için yarışın buyurdu. Allah kullarını dünyaya göndermeden önce söz alır, dünyaya gönderdikten sonra söz alır. Misak. Çift taraflıydır. Allah ondan söz istiyor. O da sözü Allah'a veriyor. İşittiniz ve kabul ettiniz. Bütün peygamberlerden, bütün nebilerden, resullerden söz almıştır. Ahdimi, vaadımı işittiniz ve kabul ettiniz mi? Onlar da evet işittik ve kabul ettik dediler. Siz de şahit olun, ben de sizinle beraber şahidim dedi. Misak böyle alınır. Çift taraflı sözü Allah onlardan istiyor. Onlar sözü Allah'a veriyor. Böyle yapacağız diye. Allah bütün kullarından söz almıştır. Bu misak, bu ahit, bu sözleşme Allah ile kulları arasında gerçekleşmiştir ama... Onu hatırlamıyoruz. Misak, söz vermek, anlaşma yapmak, ahitleşmek, sağlam söz vermek, Allah'a teminat vermek demektir. Bunu yapacağına dair teminat vermek. Teminatı neyle veriyor? Elbette ki canıyla veriyor. Aynı şekilde Allah Adem'in belinden zürriyetini aldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" dedi. Hepsi "Evet. Kalū belâ şeynâ. Sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahidiz." dediler. Allah'ı Rab olarak kabul ettiğini, kabul edeceğini, Rabbini bir an bile unutmayacağını, Rablık taslamayacağını Söyledi ve Rabbine söz verdi. Senden başka Rab tanımıyorum. Bizim Rabbimiz sensin, biz buna şahidiz. Ama hatırlamıyoruz. Neden hatırlamıyoruz? Hatırlamıyorsak bir sebebi vardır, bir hikmeti vardır. Bir şeyi hatırlayabilmek için onun zamanla sınırlı olması gerekir. Zaman. Yani geçmişi hatırlaman lazım geçmişi ama geçmişi Allah'ın huzurunda yaşadığımız hayatı Allah'a verdiğimiz sözü sözleri hiçbirini hatırlamıyoruz. Huzurunda yaşamışız, hatırlamıyoruz. Söz vermişiz, hatırlamıyoruz. Neden? Çünkü ruhun olduğu yerde makamda zaman ve mekan söz konusu değildir. Orada zaman olmadığı içindir. Geçmişe gidince nereye kadar gidebiliyorsun? Zamanın, mekanın olduğu yere kadar gidebiliyor, düşünebiliyorsun. Zamansızlık, mekansızlık, alemini hatırlayamazsın. Çünkü orada zaman yok, zaman olmadığı için. Neyle düşünüp anlamaya çalışıyorsun, hatırlamaya çalışıyorsun? Akılla, fikirle, düşünceyle, beyinde ama onun bir siniri var. Zamanla, mekanla kayıtlidir onun için. Ruhi anlayamaz, ruhun yaşadığı hayatı anlayamaz, idrak edemez. Buna beraber zamansızlık, mekansızlık alemini de idrak edemez. Akıl oraya varamaz, yetişmez. Yetişmiyor ama bu hitabı ruh aldığı için, bu misaki, bu anlaşmayı Rabbi ile ruh yaptığı için bir tek O bunu biliyor. Ne zaman ruhumuzla aramızdaki perdeleri araladık, incelttik, onu tatmaya başlarız. Kalkınca ne olur? Hatırlarız. Hepsini hatırlarız. Bu bir hatırlama değil yalnız. O bilgi onda mevcut. O tatmış ve o yaşamış. Sözü o vermiş. Gene geçmişe gitmiş olmuyor. Onun için... Namaza durduğumuzda ben Allah'ın huzurundayım dediğimizde ben içinde bulunduğum şu anda Rabbim'in huzurundayım dediğimizde huzurda oluyoruz. Mirajdayım dediğinde mirajda oluyor. Kıbleye dönüp ben Kabe'deyim dediğinde Kabe'de olur. O anda o oradadır. Biz bunu bilsek de bilmesek de bu böyledir. Niye o kadar ısrarla tatmamız lazım diyorum. Ruhumuzla beraber olursak tatma imkanımız olur. Allah'ın huzurunda namazda, mirajda durduğumuzu tatmış oluruz. Bir an tatsak o Miraç oldu. Neden? Çünkü ruh oraya gitti de ondan. Bir an. Ama bir an bile gitmemiş olsa o namaz Miraç olmamıştır. Neden hatırlamıyoruz? Onu söyledim. Zamansız ve mekansız alem olduğu için. Akıl da zamanla, mekanla gayetlidir. Dolayısıyla orayı anlayamaz, oraya ulaşamaz. Zamanın, mekanın olduğu yere kadar gidebilir. O kadarını anlayıp kavrayabilir. Ama kul ile Allah arasındaki perde kalkınca, aralanınca, incelince o zaman onu Evet, hatırlar demeyeyim, o bilgi üzerinde. Yani zahiri olarak hatırlar. Hatırlar, akıl oradan alıyor onu, beyin onu oradan alıyor. Hatırladığını oradan alıyor. Neler yaşadığını oradan hatırlıyor. Kendi kendinden, ruhundan hatırlıyor çünkü. Bazen, şeytan böyle bir gösterse verip, Allah bana sorsaydı belki ben dünyaya gelmek istemezdim, belki insan olmak istemezdim, belki kul olmak istemezdim, beni yaratırken bana sormadı der, haşa, sordu, söz aldı. Bu sözü veremeyenler gelmedi. Hem de sağlam söz, misak, sağlam söz. Kesin söz. Tereddütlü bir söz değil. Ben bunu yaparım dedik. Ben sana kul olurum. Ben Hazreti İnsan olurum. Meleklerin secde ettiği varlık olurum. Yolunda her şeyi kurban eder, canımı sana kurban ederim. Neden? Çünkü sen benim Rabbimsin, ben buna şahidim. Kurban edince sadece kazanırım, hiçbir şeyi kaybetmem, sadece kazanırım. Ebediyen kazanırım, rızanı kazanırım, yakınlığını kazanırım, dostluğunu kazanırım, cemalini kazanırım. Nasıl yapmam? Kesinlikle yaparım demiş ve söz vermişiz. Bu söz böyle iki kelimeyle değil, en ince ayrıntısına kadardır. Onun için, Kur'an insanın fıtratında mevcut diyorum. Neden mevcut? Kim okudu ona? Allah okudu. Bütün ayetleri, muhatap olacağı bütün ayetleri ona vahyetti. Böyle bir durumda karşı karşıya geldiğinde şöyle yapman lazım. Her birini tek tek, hayatı boyunca karşı karşıya geleceği bütün olaylarda, meselelerde ne yapması gerektiğini, nasıl düşünmesi gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini, nasıl hareket edip muamele etmesi gerektiğini ona bir bir söylemiştir. Bir bir ona beyan etmiş. Onun için Kur'an onda mevcut. Sadece... Allah'ın vahyettiğiyle karşı karşıya geldiğine sağlamasını yapmış olur, emin olmuş olur. Araya perde girmiş ya. Fıtratıyla, ruhuyla arasına evet benliği, varlığı perde perde olmuş. O içerideki Kur'an'la muhatap olunca, karşı karşıya gelince sağlamasını yapmış olur, emin olmuş olur. Net değil çünkü. Eğer Allah kitap indirmeseydi Gene her şeyi biliyor muydu? Kesinlikle evet. Peygamber göndermeseydi, kitap göndermeseydi. Hepsini bilir miydi? Elbette ki bilirdi. Yapabilir miydi? Tabii ki yapabilirdi. Ama perdelendiği için beceremiyor işi. Ruhu içindeki peygamberdir. Ruh. Allah'ın nefeti ruh, hakikati Muhammediyedendir. Dolayısıyla bütün vahiy bilgisine sahiptir. Hakkı biliyor, hakikati biliyor, doğruyu biliyor, güzeli biliyor, rahmeti biliyor, nimeti biliyor, ikrami biliyor. Ben bilmiyorum diyen var mıdır? Hayır. Kendini Allah'a ait görmediği için, ben dediği için, bence dediği için o nefis de Firavun oldu. Musa'nın karşısında Firavun var. Ya Musa kazanır ya Firavun kazanır. Mesela Allah buyurur ki Allah'a verdiğiniz sözü hatırlayın. Allah ile yaptığınız misakı hatırlayın. Hatırlamıyoruz. Hatırla dediyse demek hatırlama imkanımız vardır. Nasıl? Yolu yürüyeceğiz. Hatırlama yolunda o gönül yolculuğunu yapıp hatırlamamız gerekir. Tek başına olur mu? Olmaz. Onu hatırlayanla beraber hatırlama yolunda yürümen gerekir. Hatırlayınca ne olur? Kim olduğunu anlarsın. Kim olduğunu anlarsın. Hazreti insan olduğunu anlarsın. Anlarsın, hatırlarsın. Meleklerin secde ettiği ani hatırlarsın. Allah'ın huzurunda olduğu anı hatırlarsın. Ruhun uçup gezdiği yerleri hatırlarsın. Evet. Allah'a söz verdik. Allah peygamberlerini gönderdi, kitabı onlara indirdi. Hem peygamber olarak gönderdiğini, hem ona iman edenleri, onun kitabına iman edenlerden Allah söz almış, misak kalmıştır. Öyle buyuruyor. Sonra buyurur, onların yani peygamber ve onunla beraber olanların ardından, onlardan sonra onların ardından yerlerine kitaba mirası olan bir takım kötü kimseler geldi, geçti. Onların yerine onlar geçtiler. Peygamber ve onunla beraber olanlar diğer aleme gidince onların yerine kötü kimseler geçti kitaba varis olan. Allah kitabı onlara teslim etti. Kitabın okurmasını, bununla beraber yaşanmasını, taşınmasını onlara teslim etti. Şimdi kime teslim etmiş? Elbette ki bize. Ya iyi kimselerden olur, onları takip eder, onların yaptığı gibi yaparız ya da Allah bize ne demiş oldu? Kötü kimseler geldi. Şu olan, dünyanın geçici menfaati için onu bir kenara bıraktılar, dünyanın menfaati peşinde koştular. Bunu yaparken nasıl bir düşünceyle yaptılar? Tevbe ederiz, Allah bizi affeder, mağfiret eder, rahmeti çoktur. Biz böyle devam edelim, sonra O bizi mağfiret eder dediler. Buna kalmadılar. Bir dünyalık bir menfaat görseler ona da saldırırlar, onu da almaya çalışırlar. Yani dünyadan vazgeçmiyor. Vazgeçemiyor. Oysaki Allah onlardan söz almıştı. Nasıl bir söz almıştı? Allah'a karşı Hakkı söylemekten başka bir şeyi söylemeyeceklerine dair Allah'a söz vermişlerdi. Bu sözü nasıl vermişlerdi? Ben Allah'ın Resulüne iman ettim. Ona indirilen kitaba iman ettim deyince hepsini bütünüyle kabul etti. Her bir ayete karşılık tek tek Allah'a söz vermiş oldu. Daha önce söz vermiş, sözünü yeniledi, misakını tazeledi. Yani Allah namaz kıl dediyse, kılacağım dedi. Oruç tut dediyse, tutacağım. Zekat ver dediyse, vereceğim. Hayır yap dediyse, vereceğim. Cennete koş dediyse, koşacağım. Birbirinizi sevin dediyse, seveceğim. Allah'a söz verdi. Her bir ayete karşılık ben iman ettim deyince Allah'a söz verdin. Allah'a daha önce verdiğin sözünü, misakını tazeledin. Ne dedin? Hatırladım şimdi. Sen bana hatırlattın ya Rabbi. Resulünle kitabınla bana hatırlattın. Evet. Misakimi tazeliyorum. Sözümü, ahdimi tazeliyorum. Gereğini yapacağım. İman ettim. Gereğini yapacağım. Bununla beraber biz onlardan söz almadık mı? Allah soruyor. Söz almadık mı? Kitaba varis olanlardan söz almadık mı? Aldın ya Rabbi diyoruz. Oysaki içinde orunu olanı da okudular. Yani okumuş, anlamış. Hangi sözü verdiğini anlamış. Buna rağmen sözünü yerine getirmiyor. Müttekiller için Allah'a karşı Verdiği sözü yerine getirenler için elbette ki hayırlı olan ahiret hayatıdır. Hala akıl erdiremeyecek misiniz? Hala aklınızı kullanmayacak misiniz? Allah'ın verdiği sözün, verdiğiniz sözün ne olduğunu anlamayacak misiniz? Hem de Allah'ın ayetlerini dinliyorsun, sözünü yerine getirmiyorsun. Allah ile yaptığın anlaşmanın gereğini yerine getirmiyorsun. Siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Aklını kullan dedi Allah. Kim Allah'a verdiği sözü yerine getirir? Elbette ki kendini ciddiye alan, Rabbini ciddiye alan, ahireti ciddiye alan, Allah'a verdiği sözü ciddiye alan. Sözünün gereğini yerine getiren, kimdir onlar? Sadıklar, verdiği sözde sadık olanlar. Bunu böyle anlayınca Allah'ın kitabını farklı okuruz. Rabbime hangi sözü vermişim, Rabbim bana ne söylemiş deyip ona göre okuyup anlamaya çalışır, gereğini yapmaya çalışırız. Ne kadar, Allah öyle buyurdu, gücünün yettiği kadar, senden gücünden fazlasını istemiyorum. Gücün ne kadarsa o kadar, yani sağlıklı birinin yapacağı farklıdır, kasa birinin yapacağı farklıdır. Zahiri olarak, mal mevki sahibi olan birinin gücü farklıdır, mali mevkisi olmayanın gücü farklıdır, gücün kadar. Kula düşen samimiyetle Rabbine verdiği sözü yerine getirmeye çalışmaktır. Bunun için çabasını, gayretini sarf etmektir. Bunun için fedakarlık yapmaktır. Onun için bazen söylüyorum. Bunu söylerken çok samimi, çok ciddiyim. Bazen diyorum ben acaba yanlış yere mi geldim? Yani şimdi, bu içinde bulunduğumuz insanlar, hep beraber Allah'a söz verdik. Meleklerin secde ettiği varlık, Hazreti İnsan tabiri caizse bir karış akli havadadır. Şunu düşünüyor, bu ne düşünüyor, şunun peşit yani sen neyin peşinden koşuyorsun? Onun için dün ayeti okurken Allah buyuruldu ya. Eyne mefer. Nereye kaçıyorsun? Nereye firar ediyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Sen bana geleceksin. Allah'tan geldiniz, dönüşünüz Allah'adır. Sen nereye gidiyorsun? Aklın neredeyse, fikrin neredeyse, gönlün neredeyse sen oradasın. Yani nasıl kendini unutursun? Nasıl Rabbini unutursun? Sendeki... Binlerce özelliği, güzelliği nasıl görmezsin, kime ait o, kim sana verdi, sana veren senden ne istiyor, hangi sözü almış senden, dünyaya dalıyor, nefsinin arzuları, isteklerine dalıyor, bakıyorsun şeytanın peşine vermiş gidiyor, nereye gidiyorsun? Hani Allah cennete koşun dedi. Hadi hani Rabbinize firar edin dedi. Böyle mi gidiyoruz? En kötüsü hangisi? Böyle yapıyor. Ben diyor çok akıllıyım. Hiç yani böyle birinden daha geri zekalı kim vardır? Rabini kaybetmiş, kendini kaybetmiş, Allah'a verdiği sözü unutmuş, Allah ile yaptığı anlaşmayı unutmuş, Allah'ın kendisine verdiği şerefi unutmuş, kıyamet yeri hesap onu bekliyor, hesabını unutmuş. Nerede akıl? Bakıyorsun, şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi, ben böyle düşünüyorum, şeytan bana böyle vesvese verdi. Sen kimsin ya, sen kimsin? Sen Hazreti İnsansın, ne bu senin halin, nedir bu? Niye bu kadar aşağı iniyorsun? Hiç bu yakışıyor mu yani? Allah yerde gökte ne varsa hepsini senin hizmetini emrine vermiş, emrine. Nurdan yarattığı melekleri sana secde eğitirmiş. Sen benim yeryüzündeki halifemsin, beni temsil ediyorsun demiş. Sen Rabbini böyle mi temsil ediyorsun? Evet. Misak böyledir. Allah'ın Resulüne iman ettim dediğinde şart nedir orada? Allah'ın şartı var, sözü var. Allah'ın, Allah ve Resulü'nün önüne geçme. Sesini O'nun sesinden daha fazla yükseltme. Yani O'nun karşısında söylediği herhangi bir durumda, her neyi söylerse söylesin. Ben biliyorum deme. Biliyorum dersen önüne geçmiş olursun. O'nun önüne geçince Allah'ın önüne geçmiş oluyorsun. Onun için Allah ve Resulü'nün önüne geçme dedi. Bununla beraber birbirinizi çağırdığınız gibi O'nu çağırmayın. Edepli ol dedi. Buna beraber eğer iman etmişsen ona tabi ol. Tabi olacaksın. Onunla beraber yürüyeceksin. O bir iş üzerindeyken onu bırakıp gitmeyin. Buna beraber gitmek için bahane üretip izin istemeyin. Savaşa davet ederse onunla beraber ölüme gideceksin. Canlıyı onun canından önce tutma o canını Allah yolunda kurban ediyorsa sen de önüne geç. Onunla beraber onu önünde kurban ol. Kaçma yani. Ver deyince vereceksin. Al deyince alacaksın. Ona indirdiğime her bir ayete tek tek ben bunun gereğini yapacağım diye Rabbine söz vermişsin. Anlaşma yapmışsın. Peygamber'in vazifesi nedir? O Allah'a hangi sözü vermiş? Bütün nebiler, bütün resuller Allah'a söz vermiş. Allah'ın vahiyini okuyacak, beyan edecek, ulaşabildiği her insana onu ulaştıracak. İnsanları cennete taşıyacak, Allah'a dostluğa taşıyacak. Onlara hikmeti, Allah'ın muradını öğretecek, Allah'ı tanıtacak. Nefislerini temizleyip tezkiye edecek. Bilmediklerini onlara öğretecek. Gerektiğinde onları müjdeleyecek. Güzel yapanları, doğru yapanları, iman edenleri müjdeleyecek. Yanlış yapanları, cehenneme gidenleri ne yapacak? Uyaracak, inzar edecek. Gözlerinin önüne koyacak, nazarlarına sunacak. Cehenneme gidiyorsun diyecek. Böyle yapmaya devam ederseniz cehenneme gidersiniz diyecek. Allah'ın gazabına uğrarsınız diyecek. Rabbini kaybediyorsun, kendini kaybediyorsun diyecek. Bununla beraber nur saçan kandil dedi. Her konuda şahit ve örnek. Güzel yapacak, güzelliği üzerinde gösterecek, örnek olacak. Allah'ın isimlerini üzerinde gösterecek, Allah'ın isimlerine şahit kılacak. Yoksa öyle veli demek, mevki demek, makam demek kendini kandırıyor, nefsiyle beraber, küfrüyle ile beraber bir makam istiyor, bir makam istiyor. Makamı söyledim, böyle. Makam böyledir. Onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Kesin olarak onayladıktan sonra, kesin olarak Allah'a söz verdikten sonra Allah'a verdiği sözü ahdi, misaki bozarlar. Kimdir bu bozanlar? Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler. Bununla beraber yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte Hüsrana uğrayanlar onlardır. Allah neyi birleştirmemizi istiyor? Neyi birbirine bağlamamızı istiyor? Allah bu resulünü, Allah bu resulünün arasını açmayın dedi. O bütünüyle Rabbinin kendisine vahyettiğini, emrettiğini yapar ve yerine getirir. Başka türlü ona bakma. O sadece kendisine vahidileni söyler. Emrettiğini yapar. Onun bütün hayatı böyledir. Bütün nebiler, resuller böyledir. Bir yerde yanlış yaparsa Allah uyarır ve ikaz eder. Onların arasını açmayın. Buna beraber müminle peygamberinin Allah'ın arasını açar. Nasıl? Peygamber olmasa da olur. Allah'ın resulü olmasa da olur. Açtı arayı. Mümin de Allah'ın Resulü'nün arasını açtı. Dolayısıyla ne yaptı bir de Allah'tan ayırdı. Yani kıble bu tarafta, bu tarafa dönüp namaz kılması gerekir, gerekmiyor diyor. Bu tarafa da dönsen olur? Ama Allah böyle dön dedi. Amelin oraya gelir, oradan yükselir dedi. Aynı şekilde kul ile Allah'ın kitabının arasını bağlamaz ve keser. Yani sen Allah'ın kitabını okumasan da, dinlemesen de, anlamasan da olur dedi. Bağlaması gereken bağı koparıyor. Kim bunlar? İşte Allah'a verdiği sözü unutanlar, yerine getirmeyenler, hösrana uğrayanlar. Böyle yapanlar bilsin ki Allah'a verdiği sözü yerine getirmiyor. Dünyayla ahiretin arasını kesenler, bu dünyadır, o ahirettir. Yanlış, dünya ahiretin tarlasıdır. Buradan ahirete gönderiyor, burada ahireti kazanıyorsun. Bağı koparıyor. Kul ile Allah arasındaki bağı koparıyor. Kul Allah'a ait, ruhundan nefretmiş. Onun yeryüzündeki halifesi, el-esma-ül-husnayı taşıyor. Rabbini temsil ediyor. Bunu anlamadıysa, başka bir şey anlattıysa, din olarak, iman olarak, İslam olarak ne yaptı? Kul ile Allah arasındaki bağı kesti. Kim bunlar? Allah'a verdiği sözü unutanlar, Allah'a verdiği sözü yerine getirmeyenler, hüsrana uğrayanlar. Böyle yapanlar Rabbine verdiği sözü yok saymıştır. Niye öyle yapıyor? Cehaletinden mi? Yoksa ihanetinden mi? Bilmiyorsa cehaletinden, bildiyse, anladıysa bu sefer ihanet ediyor. Neden? İşine gelmiyor da ondan. Allah'a verdiği söz ona ağır geliyor da ondan. Yolu yürümek ona ağır geliyor, yolu yürümek. Allah sana gel diyor, gideceksin. Yok, burası yokuştur, burayı çıkamam. Yok, bu zordur, bu ağırdır, bu elimden gelmez, gücün buna yetmez, işine gelmiyor. Böyle olanlara Allah ne buyurdu? Onlar hayvanlar gibi sadece dünyayı bilirler, yerler içerler. Allah da yiyin, için. Göreceksiniz. Ayetin devamında Allah buyuruyor ki, bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl beceriyorsunuz? Yani siz Allah'ı inkar ediyorsunuz dedi. Allah'a verdiğin sözü inkar ettiniz Allah'ı inkar etti. Oysaki sizi siz ölürken o sizi dirilti Siz yokken o sizi yarattı. Yine sizi öldürecek. Yine diriltecek. Ve sonra yalnız sadece ona döndürüleceksiniz. Onun huzuruna gideceksin. Kafir deyince ne anlıyoruz? Diliyle böyle inkar eden. <gülüyor> Hayır. Allah'a verdiğin sözü inkar ettinse kafir oldun. Bir ayeti inkar ettinse, kabul etmedinse inkar ettin. Kabul ediyorum deyip gereğini yapmadınsa yalanladın. Aynı kapıya çıktı. O zaman ne söylemesi lazım? Evet, Rabbim böyle söylemiş. Böyle emretmiş. Ben Kur'an'a iman ettim, Resulüne iman ettim derken bütün ayetlere karşılık Hepsinin gereğini yapacağıma, iman edeceğime, Rabbime söz verdim. Elimden geleni yapıyorum, yapacağım ya Rabbi. Gücümün yettiği kadarıyla yapacağım ya Rabbi. Demesi lazım. Öyle yapamam, edemem, elimden gelmez. Gücüm yetmez. Yok öyle. Söylerse ne olur? Söylerse, gücümün yetmediği bir yükü bana yüklüyorsun Rabbine demiş olur. Benim gücüm buna yetmezsen, gücümün yetmediği bir şeyi benden istiyorsun demiş olmaz mı Allah beni İsrail'den kesin söz almıştı buyurdu beni İsrail deyince neden beni İsrail'den sıkça bahseder Hz. İsa da beni İsrail'in peygamberlerindendir Hazreti Yakup'tan sonra gelen bütün peygamberler Beni İsrail'in peygamberleridir. Yani İbrahim aleyhisselam'dan sonra bütün peygamberler Beni İsrail'in peygamberleridir ondan. Hz. İsa da aynı şekilde Beni İsrail'e gelmiş. Yani Beni İsrail deyince ondan bu tarafa olan bütün peygamberleri birden kapsar. Hepsini. Evet. Onlardan kesin söz almıştık. Turi, Tur dağını üstlerinde yükseltmiştik. Ve onlara demiştik ki size verdiğimize verdiğimize sımsıkı sarılın. Tevrat'a, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Sarılın, yapışın ve onda olanı hatırlayın, unutmayın. Eğer böyle yaparsanız, Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirmiş olur, takvaya ermiş olursunuz. Yoksa, yoksa takvanız olmaz. Yoksa kurtuluşunuz olmaz. Yoksa Rabbinizi ciddiye almamış olursunuz. Gene İsrail oğullarından söz almıştık. Misak almıştı. Hangi sözü almıştı? Neyi vahyetmişse söz olarak onu almış. Evet, hangi sözü aldık? Allah'tan başkasına abdolmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilikle davranın. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı ikame edin, zekati verin diye Kesin misak, kesin söz almıştık. Sonra evet, onlara, onlar için söylüyor. Sizin bir bölümünüz hariç, bir bölümünüz dışında yüz çevirdiniz. Hala yüz çevirmeye devam ediyorsunuz buyurdu. Evet. Ayet devam ediyor. Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın diye kesin söz almıştık. Sonra sizler bunu onaylamıştınız. Bu sözü vermiştiniz. Halâ da bunu yapmaya devam ediyorsunuz. Yani birbirinizin kanını dökmeye devam ediyorsunuz. Yurdun yurtlarından çıkarmaya devam ediyorsunuz. Siz bunun şahidisiniz. Hepimiz şahidiz. Allah peygamberlerden söz aldı, söz almıştır. Bütün peygamberlerden, toptan. Size kitap ve hikmet verdikten sonra, ne zaman dünyaya geldiler, Allah ne zaman onlara kitabı, hikmeti verdi, Allah muradını onlara öğretti, o zaman... Eğer Allah size kitabı hikmet verdikten sonra yanınızdakini doğrulayan, tasdik eden, eğer bir peygamber gelirse, bir resul gelirse, yanınızdaki kitabı tasdik ediyor, ona kesin iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Diye söz aldı. Evet, Allah soruyor bir de bunu ikrar ettiniz. Bu ağır yükü yükümü aldınız mı? Onlar ikrar ettik demişlerdi. Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardan demişti. Bütün peygamberlerden söz alıyor, eğer sen hayattayken bir peygamber gelirse, bir Resul gelirse, senin yanındaki kitabını tasdik ediyorsa ne yapacaksın? Ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin diye söz aldı. Ne demektir bu? Bir peygamberler böyle birbirine ulaştı mı? Ulaşmıştır. Bununla beraber hepsi birbirini tasdik etmiştir. Ama Allah'ın muradi bu değildir. Nedir? Mesela Resulullah Efendimiz geldiğinde ya da Hazreti İsa geldiğinde Yahudilerin ne yapması gerekirdi? Hepsinin ona iman etmesi gerekirdi. Eğer peygamberleri hayatta olsaydı onlar da iman ederdi. Resulullah Efendimiz geldiğinde Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya iman edenler eğer kendi peygamberlerine iman etmişlerse bu durumda Resulullah Efendimiz'e iman etmeleri gerekirdi. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Eğer Musa kardeşim, İsa kardeşim benim zamanıma yetişmiş olsalardı bana iman etmekten başka çareleri olmazdı. Kimi davet ediyor? Ona iman edenleri. iman ettiğini iddia edenleri. Yahudileri, Hristiyanları böyle davet ediyor. Neden? Söz almış. Eğer o peygamberden söz almışsa ona iman edenlerden de sözü almış. Hepsinden, her birinden tek tek söz almıştır. Kimin için söz almıştır? Resulullah Efendimiz'in zamanına yetişenlerden söz almıştır. Özel sözdür bu. Ve kıyamete kadar ben Yahudiyim, Hristiyanım diyenlerin hepsinden söz almıştır. Resulullah Efendimiz'e iman edeceklerine dair. İman ettiklerini, iddia ettikleri peygamberi bile eğer Resulullah Efendimiz'in zamana yetişseydiği ne yapacaktı? İman edecek ve ona yardım edecekti. Söz vermiş. Peygamberlerden söz almış. Ona iman edenden söz almış olmuyor muyum? O da peygamberliğe beraber değil mi? Eğer peygamberliğe beraberse, onun peygamberi ona iman ederse, o yok ben senin iman ettiğine iman etmiyorum, yardım etmiyor muyum diyecek. Söz böyledir. Hani o kendilerine kitap verilenler, onlardan şöyle söz aldık. Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Okuyup açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye Kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir de yeri almayı, satın almayı tercih ettiler. O aldıkları şey ne kötüdür. Dünyayı tercih ediyor, dünya malını tercih ediyor. Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamayı söz vermiş Rabbine. Kim? Bütün müminler söz vermiş. Bütün Yahudiler, Tevrat için, kendi kitapları için, bütün Hristiyanlar, İncil için, kendi kitapları için söz vermiş. Gizlemeyecekler. Allah neyi söylemişse onu söyleyecekler. İşine geleni söyleyip gelmeyeni gizlemeyecekler. Eğer gizliyorsa bir menfaati var, bir fikri var, bir düşüncesi var. Onun için gizliyor. Her ne işini gizlemişse, o ne kötüydür dedi. O ne kötü şeydir bu. Allah'a verdiği sözü yerine getirmeyen, belki söz verdiğini bile bilmeyen, hangi sözleri verdiğini bilmeyen, anlamak istemeyen ya da düşünmek istemeyen, burada bu dünyada neye, neye duruyor merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum yani. Yani Allah ile bir anlaşmanız var, bir misakınız var, ve siz onu bilmiyorsunuz mesela. Yani sormak lazım. Niye duruyorsunuz burada? Burada ne işiniz var yani? Bizim kendi kendimize sormamız gerekmez. Bizi dünyaya gönderen Rabbimiz bizden hangi sözü almış? Hangi sözleri almış? O aldığı sözleri vahiyle bize gönderdiyse hele bakayım ben hangi sözleri vermişim? Allah'a iman ediyoruz diyoruz, Rabbimiz'i tanımıyoruz. Peygambere iman ediyoruz diyoruz, O'na tabi olmuyoruz. Kur'an'a iman etmişiz diyoruz. Allah'ın orada bize ne söylediğini, bizim O'na ne cevap verdiğini bilmiyoruz. Ne yaşıyoruz? Yiyip içip yatıp gezmek için mi? Sonra gideceğiz, ben geldim ya Rabbi diyeceğiz. Ne diyecek? Bize hoş geldin mi diyecek? Bizi huzure kabul edecek mi? Yoksa bize yalancı, saktekar mı diyecek? Sözünden cayan nankör mü diyecek? Rabbini ciddiye almayan, nefsini ilah edinen, müşrik mi diyecek? Yoksa bildiği, anladığı halde, yüz çeviren, iki yüzlük yapan münafık mı diyecek? Senin bana verdiğin söz bu mü diyecek. Kime hoş geldin der. Bu misak, bu sözleşme imanın, av dolmanın, aşkın, aşıklığın misakıydır huzurda Rabbinin cemaline şahit olurken, ben sana aşığım diyor, aşık, ben senin kurunum, avdinim aşığınım diyor ben. Ben hiç seni unutur muyum? Hiç seni kaybetmeyi göze alır mıyım? Hiç senden başka tarafa döner miyim? Hiç dünyaya, dünya hayatına tenezzül eder miyim? Allah'ın peygamberi, müminler için kendi nefislerinden daha evladır daha önce gelir. Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Hepinizden Sağlam, sapasağlam, kesin söz almıştık. Doğru olanlara, sadık olanlara, Allah'a verdiği sözü yerine getirenlere, sözlerini yerine getirip getirmediklerini evet, sorup hesaba çekmek için huzura alacak, Kâfirleri huzura almayacak, hakikati örtenleri, sözünü unutanları huzura kabul etmeyecek, kâfirlere ise elin bir azap vardır, iç yakan bir azap vardır. Size ne oluyor ki? Allah'ın Resulü sizi Rabbinize iman etmeye çağırıp dururken Allah'a iman etmiyorsunuz. Oysa O sizden kesin bir söz almıştı. Eğer müminlerseniz kim söz almış? Allah'ın Resulü ona iman edeceğiz diye bizden kesin söz almış. Nerede? Dünyaya gelmeden önce, ondan sonra gelen bütün Adem oğlu, hepsi Rasulullah Efendimiz'e söz verdi, vermiş. Allah söylüyor, ona iman edeceklerine dair ona söz verdiler. Allah'ın Resulü sizi davet ediyor, niye iman etmiyorsunuz? Allah buyuruyor, oştakiz siz, kesin söz vermiştiniz ona. O sizden kesin söz almıştı. Niye iman etmiyorsunuz? Eğer müminseniz sözünüzü yerine getirin. Eğer Allah'ın Resulü bütün kendisine iman edeceklerden söz aldıysa bütün mücidi kamiller de kendisine tabi olacak olanlardan söz almış mıdır? Evet. Hem de Resulullah Efendimiz'in huzurunda. Her biri tek tek gelip, onunla ona biat etmiş, onu kabul etmiş, dünyaya geldiğinde ona tabi olacağına söz vermiştir. Onunla beraber Allah'a gitmesi gerekir. Ona beraber nimeti kazanması gerekir. Bu sözü vermeyenler ona tabi olamaz zaten. Aslında tabi olurken orada verdiği sözün gereğini yerine getiriyor. Sana Rab'inden indirilen, indirilenin hak olduğunu bilen kişi ile o görmeyen, bunu anlamayan ama bir olur mu? Biri kördür, biri görüyor. Kim görüyor? Allah'ın peygamberine indirdiğinin hak olduğunu bilen, bunu anlayan, kabul eden. Öteki, bunu anlamayan, kördür. Kör de gören biri olur mu? Ancak gönül sahipleri bunu anlar dedi. Gönül sahipleri. Gönül Allah'a ait. Gönül Allah'ın arşi. Rahman'ın arşidir. Kendi kendinden, gönlünden yüz çevirenler, kendi hakikatinden yüz çevirenler bunu anlayamaz dedi. Neden? Kör de ondan dedi. O görenler, bunu anlayanlar Ayet devam ediyor. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Verdikleri sözü Allah ile yaptıkları misakı bozmazlar dedi. Nasıl gereğini yerine getiriyor? Allah'ın Resulüne indirdiğini hak olduğunu tasdik eder ve gereğini yapar. Bunu yapmayan kördür. Bunu yapan Allah'a verdiği sözü yerine getirir. Buna beraber Allah ile yaptığı anlaşmayı bozmayanlar bunlardır. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Biraz önce söylediğim bağlaması gerektiği şeyi bağlar. Parşarayı bölmez. Dünyada Allahındır, ahirette Allahındır. Allah'ın resulleri Allah'ın emrettiğini söyler, gereğini yaşar, Allah'a davet ederler. Allah ile resulün arasını bağlar, müminle Allah'ın resulünün arasını bağlar, Kur'anla evet, buna beraber müminlerin arasını bağlar. Dünya ile ahiretin arasını bağlar. Beşerle Hazreti insanın arasını bağlar. Kul ile Allah arasını bağlar. Kullarıyla Allah'ın arasını bağlar. Bütün mahlukatı Allah'a bağlar. O yaratmış ve bir buradı var. Bir işi, bir vazifesi var. Eğer kullarını Allah'a bağlarsa üzülmeyebilir mi? Haksızlık edebilir mi? Laf söyleyebilir mi? Bağlamadığı içindir bu. Ahdini bozduğu içindir bu. Evet, ayet devam ediyor. Onlar Rablerine karşı evet, edeplidir der. Saygıyla, harşetle işleri ürperir. Onlar hesaplarının kötü olmasından korkarlar. Evet, Onlar Rabbinin cemalini isterler, bunun için sabrederler, namazı ikame ederler, kendilerine rızak olarak verdiğimizde gizli ve açık olarak infak ederler. Kötülüğü iyilikle savarlar, işte onlar bu yurdun sonundaki ahireti kazanmış olanlardır. Ahiret onlar içindir, ebediyen kazanmak onlar içindir. Allah onları cennete koyar, azm cennetine babalarından, eşlerinden, soylarından, salih davranışlarda bulunanlar da evet, onlarla beraber oraya girerler. Melekler onlara her bir kapıdan girip şöyle derler. Sabrettiğinizde karşılık selam size. Dünya hayatının sonu ne güzel. Allah dünya hayatımızın sonunu güzel olanlardan eylesin. Sonun güzel olması için mutlaka çalışıp çaba gayret sarf etmek gerekir. Dünya hayatının sonu güzel olanlar evet, onlardır ki Allah'a verdikleri sözü kesin olarak onayladıktan sonra bozmayanlardır. Bozanlar ise Allah'ın ulaştırmasını emrettiği şeyi kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgun, bozgunculuk çıkaranlardır. İşte onlar lanet, on, lanet onlar içindir ve yurdun kötü oranı da onlar içindir. Ahdi bozuyor. Allah'ın bağlamasını emrettiği şeyi bağlamıyor, koparıyor onu bozgunculuk yapıyor. Lanet onlar içindir. Dünya hayatının sonu da onlar için felaket. Evet, kaybediş, kötü hayat onlar içindir. Allah'ın üzerinizdeki nimeti hatırlayın. İşittik ve itaat ettik deyin işittik ve itaat ettik dediyseniz, dediğinizde sizi kendisiyle bağladığı sözü, misakını unutmayın, hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah sinelerin üzünde olanı bilendir. Allah, Allah'a verdiği sözü bozanları lanetler. Kalplerini kaskati yapar. Buna beraber, Heytab Resulullah Efendimiz edir. Sen onlara aldırış etme, bırak onları. Geç, onlardan geç dedi. Allah güzel yapanları sever dedi. Onlar da benim kullarımdır, onları bana bırak dedi. Sen kendi işine bak. El Efgarul Husnayi anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın fiilleri. Allah'ın muamelesi. El-ef'arul husna ve aşk demiştik. Niye Allah söz alıyor? Yetmez. Peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, sözünü ona hatırlatıyor. Hangi sözü Allah'a vermiş onu ona hatırlatıyor. Yetmez. Peygamber'e hadi örnek ol diyor. Hadi çek diyor, taşı diyor, yardım et diyor, destek ol diyor seviyor da ondan her şeyi öğretmese hiç azap etmesi hesaba çekmesi yakışır mı onu bırakması yakışır mı yakışmaz bu ayrılış Allah'tan ayrılış Dünyaya geliş, aşığın maşukundan ayrılışıdır. Maşuk aşığını gönderirken, sevdiğini gönderirken, kendisini seveni gönderirken, sen benim Rabbimsin, ben buna şahidim diyen, aşığını dünyaya gönderirken, nasıl bir haliyle gönderir, göndermiş? Zahiri olarak birini çok sevsek, yani kendi evladımızı göndersek bir yere ya da mesela askere gönderiyoruz veya birini çok sevsek bir yere göndersek. Mesela Mecnun Leyla'yı gönderse ne der ona? Giderken yolda dikkat et düşmeyesin. Şurada tehlike var, şurada şöyle hareket etmeyesin. Hava soğuktur, dikkat et üşütmeyesin. Terli terli su içmeyesin. Değil mi öyle? Ona bin bir türlü nasihatte bulunur. Yetmez, bir de söz alır. Bak kesin böyle yaparsın diyor. Ne diyor? Aklım sende kalmasın bak. Böyle yapasın. Senin böyle yapmanı istiyorum. Zahmet çekmeni istemiyorum. Yolda kalmanı istemiyorum. Kaybetmeni istemiyorum. Kazanmanı istiyorum. Allah'ın guruna, abdine, aşığına yaptığı nasihattır bu. Onun için ondan söz almış. Kesin söz aldım diyor. Senden kesin söz aldım ki bunu böyle yapacaksın. Sözünü yerine getir diyor. Tabiri caizse bunu böyle yap, beni üzme diyor. Bunu abdine, abdım diyor ona. Aşığına söylüyor onu. Maşuk aşığını sevmez mi? Acaba acaba aşık mı? maşukunu çok seviyor yoksa maşuk mu aşığını? Mi? <gülüyor> Bu soruya kim cevap verir? Allah cevap verir. İlah cevap verebilir. Ab cevap veremez buna. Kulun, Avdin Rabbini, ilahını bırakıp başka şeylerin peşinden gitmesi nasıl doğru olur hayali olan nefsinin benliğinin peşinden gitmesi nasıl doğru olur fani olan yarım günlük dünyanın peşinden gitmesi nasıl doğru olur rabbi ondan söz almışken cennete koşacağına söz vermiş rabbine koşacağına fırlayacağına söz vermiş En çok kaybedenler, en çok ben akıllıyım diyenlerdir. Niye ben akıllıyım diyor, gönlü yok ondan. Gönlünü kaybetmiş, kalbini kaybetmiş, imanını kaybediyor, Akra akıllıyor, akıl. Ben çok akıllıyım diyor. Senin akıllı değil, imanlı olman gerekir, imanlı. Senin abd olman gerekir. Aklın sana bu imanı kazandırmamışsa, o akıl değildir. Sen o aklınla şeytanın peşinden gidiyorsan o akıl değildir. Sen o aklınla fani olan dünyanın peşine takılmışsan o akıl değildir. Akıl odur ki seni Rabbinle beraber ede. Ebedi hayatını sana kazandırsın. Allah'ın rızasını, dostluğunu kazandırsın. Sen o akla nasıl güveniyorsun? Harini görüyor, biliyorsun. Nasıl ben akıldım diyorsun? O aklında o kadar kazanmışsın. Allah bizi Allah'a verdiği sözü sözleri unutmayanlardan eylesin, hatırlayanlardan eylesin. Allah'a verdiği sözü. Ciddiye alanlardan eylesin, sadıklardan eylesin, yalancılardan eylemesin. Ben sana verdiğim sözü bilmiyorum, hatırlamıyorum, anlamadım diyenlerden eylemesin. Allah hepinizden razı olsun.